İtivar haber. Din, İslam, bir ihtiyaç maddesidir. Din, düğün dernek değildir. Din, hacının, hocanın, bizim köyün eski bir adeti vesaire değildir. Bir gelenek, görenek değildir. Din, hayatın suyudur. Nerede su varsa, Nerede oksijen varsa orada hayat vardır. Din nerede, hangi toplumda yaşıyorsa orada huzur var demektir. Havanin olmadığı yerler mutlaka sıkıntı vardır. Dinin de bulunmadığı ortamda toplumda veya cid bir tarafa gidilerek yapılan hiçbir iş, iş, iş, hayır, hiçbir iş, huzur yoktur. Yoktur. Yok yok, din dışı, İslam dışı, hiçbir hareket şimdiye kadar insanlara fayda vermedi. Onun için gündelik hayatımız, işimiz, aşımız, meşguliyetimiz, ticaretimiz, aile hayatımız vesaire her şey İslamiyetin istemiş olduğu şekilde alacak. Allah'ın mülkünde, Allah'ın kanını söker, senin kanın benim kan, kan sökmez, Allah Celle Celaluhu'ya karşı dik kafalık yapılmaz. Ben Müslüman'a demenken, bir kelimeyi şadet ettirilenken, din oldu bitkiye getirilemez. Allah dini ne kadar uygulamamızı istiyorsa, o kadar uygulamaya meşgul vermeyiz oluruz. Kimseniz İslamiyet'te zah yapma, iskaza yapma gibi kitle de dahil Kimse kendi kafasına göre dil uygulamasız, dil yaşamasız. Her araba, her şoför eğer kendi kafasına takılır da, kendi keyfine göre araba kullanırsa, terapik araçasına döner. Evli bir kanı vardı, belli bir esas vardı, yolun gidiş istikametine göre arabanın bir gidiş yönü vardı, buna rüyayın bir mecbur, bana ne ya bana kimse karışamaz ben arabam, benim arabam gittiği gibi kullanan derse varlığım ehliyetine ve ruhsatına her konuda. Hem Allah'ın mülkünde yaşa, hem Allah'ın ekmeğini ye, hem suyunu iç, Ondan sonra dedi, ben niye kapanacakmışım, ben bankaya çekmeyecekmişim, neden niye, ben kafayı çekmeyecekmişim, neden niye, vesaire. Bu söz, bu söz, Allah'a dokunur bu söz, bela götürür bela. Onun için Allah'a peygamberin Peygamberi olduğu o bir meselede, Artık inanmış bir Müslüman erkeğin, inanmış bir Müslüman kadının kafasına takılarak bir iyiliği yapması imkansız değil. Ben çalışam diyemem. Ben kapanak çekme göre kapanarak. Ben icarimini bana göre giyerim, yaparım. Zevklerle ilgilenirler ne, bunlar tartışırlar. Ben burcumun doğrultusuna giderim. Kimsinin bana karışmaya hakkı? Yoktur. Ben karışmıyorum sana. Aklını başına. Ben sana karışmıyorum. Karışmaz da. Ama Allah derse bana kim bana karış, o zaman karışırlar. Ee Allah bana derse ki, buhoşa hayır diyecek miyor, o zaman bana karışsın Bana müjde verecek mi? Etmesin gelecek olan beladanız sana da uğraşar, bana da uğraşar. Erken Allah kanunu muhafaza etmeye memnudur. Allah dini sadece hocaya gelmedi, sadece hocaya gelmedi. Allah dini her içe geldi, herkese geldi. Allah'tan bahsedildiği açıkça konuşmadı. Şu an 45 anında yapma adı Alkarık çıkan diller var, çatma sıkmayın. Allah'tan başka yerde, Peygamber'dan başka yerde maddi imanımız var, maddi imanımız var saygıyla ve hürmetle diley. Bir şeyler var çünkü Peygamber var? Biz rahmetliyiz, rızamı elden bir, ebedi bir hoşnutluğun ve elde etmek şey için buraya geldik. Kütüğünü hatırlayan kardeşlerden adam rahatsız olsun, Kütüğün bereketlere vesile olsun diye bak, Allah'ın teksinecek şekilde bir organize yapıyorlar. Dolayısıyla, niçin bu düğünü böyle yaptık? Bunu düşünerek, yani düğün bir meydan vermeyelim. Vermeyelim. İnsanlar, bazı insanlar cehenneme girmek için de baskılıyor. Bazı insanlar cehennemine girmek için oluşturuyor. Bazı insanlar cehennemine girmek için hastayı gönderiyor. Nasıl ya? Nasıl mı? Her bir ifadetin her yaşa düşündüğü bir kanunu vardır, bir usulü vardır. Usulüne göre yaparsan kardeşim, kazanacaksın. Ama kafana göre takılırsan, o ifadetin hukuk konu, konu iddia ettiğin için o ifadetin saygınlarını çiğneceğinizin bu Allah Hakk'a dağını cenneler Allah Hakk'a dağını cenneler Allah Hakk'a dağını cenneler Allah Hakk'a Allah'ın sinini severken Allah'ın kimini yükle soğamayalım hadi kardeşim <gülüyor> sen benim yabancım değilsin sen benim insanımsın sen benim gözüm kulağımsın. Benim zararın olan şeyi sana hatırlasak benim görevimdir veya benim zararım olan bir şeyim ben gördüğün zaman bana hatırlatacaksın. Şu memleket hepimizindir. Hepimizindir. Bu memleketi savunmak, bu memleketi hizmet etmelerine kesmediği görebilir. Sadece dik işin dik işimi değil. İstihar sadece bana gördüğüm kendimiyle göre hepimiz belki bu dinin faydası bu muhatap olduğumuza göre bu dinin faydası Hepimizi yönelik olduğuna göre her birimizin bu dinin istafusunu, hukukunu korumayanız oluruz. Herkes tek o gününü çekici gülü muhafaza etmekten görebilir. O gülü suyu sadece bana gelmiyor, hepimize geliyor. Herkes kendi kafasına göre giden uçup gülü kirletiğinde istaf'un suyu içinden sahne gelir. Tamam sen fatih. Allah ne yaradı olan bir işte herkes kendisini görevli istedin. Kardeşim, muhtemelen kardeşlerim, Allah'ın fark ibadetleri var, Allah'ın sünneti olan teklif ettiği ibadetler var, larkinin kalitleri var, vazifleri var, sünnetleri var, ustabları var. Bir müslüman yüksek kabiliyette olmalı, elinden işe. Arısların, vacimlerin, cindentlerin, üst davamları yerine getirilmeyecek. Bir araba, bir arabanın yürümesi için çok şey ihtiyaç var. Eğer lastikteki kim oma gerek yoktur derse, araba gitmez. Lastik kim yani değeri kaç para? 3 milyon, 5 milyon. Ama, ama işte o lastik kim olmadan, araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Ben ki birkaç sene kilesin işini yaparım, yok sükret mi yok ki dağlı insanlığa felfet meyre bu türkünce bu kafa, bu kafa yanlıştır, yanlıştır. Allah'ın ifadesi ibadetleriyle Peygamberin sükretler arasında ayrı yapan insan yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır, ekmeği kaburuyla birlikte yiyordur. İçine yiyip de kabuğunu atmıyorsun. İslam'ın da meyveyi kabuğuna beraber yiyorsun. Değil mi peki? Sen de devre meyveyi kabuğunu sor, içini bırak, salta, uzun dakika açırıyor. Yani, Özet'teki gibi olmasın ya, dinin peki incesi de lazım, dinin diyelim, iç, içi de lazım, dinin kabuğu da lazım. İmam-ı Fethi dediği gibi, Cevizi kırıp da cevizin içine yeme insan, ceviz yedir demedir. Cevizi kırıp da cevizin içine yemeyen insan, ceviz yedir demedir. Misalları çoğaltmak Şöyle şey, çok olur. Sövüşe kredi çok becerolursak, dinde, gizlâ, acıları da yapmalı, maşistleri de yapmalı, cinnetleri de yapmalı, her bir şeyi yapmalı. Memur olacağın zaman devlet senden altı tane veya on tane belge istiyor. Bir tane eksik istik olsa git orada tamamlanıyoruz. Nüfus süslatına reçet yazılacağına bir reçet yapıyoruz memuru. Mahkemede sen hakim sana sorduğu zaman isminde recep diyordur. Adam içi bakıyor diyor ki nüfus kağıtına reçet yazmıyor diye reçet sen istediğin kadar konuş, hakim ve endişin orada Adam kabul etmiyor. Diyor ki git, nüfusa başvur, taksiyeti için gerçekleştir. İsmini doğru yazlar ondan sonra gel, benim buradaki davranın kabul değiştiriyor. Bir hat, hataya bile tahammül göstermiyorlar. Dinde de, gibi sektifli olmasın, aynı özellikler tabidir. Bir insan kalkar da, bir Müslümanın sakalının teline, bir insan da, bir Müslümanın sakalının teline küprederse veya Hekandır Hüsus'un eline akaret gözüyle bakarsa bu insan içsildir. Bu insan içsildirler tesba kitapları. Bu insan içsildir. Bunun canında tıkılır mı? Bu Müslüman kabristanına denilirler, buna gösterirler. Bundan kalanından biri de kovada yükle zaire, bir kimlikte, bir şahsiyette, bu kimliği mahvot etmeye mecbur kimliğini kaybeden hiçbir kavim yoklar. Öyleyse her haberci Müslüman bu kimliğini mahvot etmeye gayret etmelidir. İslam yetimizde başka bir kimliği en güzel şekilde mahvot etmenin yolu iman ve istihdamı yaşamaktır. Yaşamaktır. Yaşamaktır. Oca sen ağır konuşuyorsun. Ben faizden bahsetmem. Benim mutlaka faiz almam vermem lazım vesaire. Sen bilirsin. Benim görev sana, efendim, haber vermektir. Tabii kimsenin kimse, kimse bakmış yapmaya ee, hak mesele yoktur. Ama unutma, Allah konuştuğu yerde, peygamberin konuştuğu yerde kimsinin Müslüman dilde İslah çıkıyı taşıyan birisinin budu budu yazma, selah ediyordu. Mâhâb-ı Üstad Aleyhisselam, hepimiz duyuldu ki bir insan, bir lira anasıyla oturmuş defa silah yokmuş ve daha günaha güler günah buyuruyor. Elimizi icraına koy, insansızlık yapma, yapmayalım, kâhidlik yapmayalım. Allah Muhammed'in sefahı içindeyi katılırlar. Allah Muhammed'in sefahı içindeyi çişletmez. Ya nakdim diyeceğiz, ya nakdim diyeceğiz. Veya dinlemeyeceğiz, ihtimaline. Belki hiç başı vermek seni yok. Allah'ın insan böyle konuşur. Hacı gelecek olan kadar taahhmetin ve musibetin Hacı annem oğullar. Olmaz. Abi buraya geldi, bana yeterli olmaz. O zaman ben de daha çok diye gittim. Ben kışa gittim ya, hocam burada ne işim var ya? Bana derler mi değil mi? Çünkü yüz salonu bitirdiğimizde mi var? Buraya gelip insan abi, o dinleme yerini çeker. Burada kalkıp da hava dolup ya bana, sanbarlık ya bana, dünyanın en fazla yerleri kalmadı. Bir dijital platform. Bunu, bunu muhafaza etmeye, her bir <gülüyor> kesimine koyduk. Kainatı vazif Allah yaratıyor kendi büyüdüğünde onun kanunu söker. Hoca ben çekerim, çekemez değil. çekemezsin sonra Allah kafamı çeker. Hoca ben giderim elin karısına, eline bakarım. Sene bak çeşe çeşe Ben giderim elin adamına bakarım, bilmem adamı yoldan çıkarırım bunu bir kadın söyleyemez, bunu bir kız söyleyemez, Dünyayı yoksa zelde zelden altını üstüne getirir, niçâh edemez, niçâh edemez, niçâh anlamı ne anlamı, daha bunu anlamış değiliz, hee, ev dememler işte, bizim bir usulunda kabul ettik, kabul ettiklerden, ateş bir gelemekti, yok, yok, öyle değil, niçâh şu demektir, erkek, ben bugünze, Hanım kabul etti demek ve sonra tarzlardan hiç de bakmayacağım. Ben gitme sonra e, yürek yarar diye beyanca gözlerce eee aç o hanımdır. Ben bundan başkasına bakmayacağım demek ki. De kabul etti demekle ben de kimsenin belki yabancı erkeğine bakmayacağım. Benim gitme sonra kız bana deyip Özellikle de kişiler söz, her doğara, hanemurduğa, bir can kuşi gider sana. E bak şu ortama. Kimin emek, kimin belidir. Kimin emek, kimin belidir, mesele değil. Namus gitmiş, namus gitmiştir. İnşaat köşesinde dane derse, artık inşaat deresinde, toplum içerisinde canlılığı da, asilliği içindine karşılıyor. Asilliği içindine karşılıyor. Çatma zaman birbirine karıştı. Birlikte birden kalmayacaktır. Allah azab zehmet Evlenmek, evlenmek. Rasulü Kemal davet kuvvetli sülhetidir. Barışçı olursa, peki şerefsiz ve mana olmayan insana evlenmesi vardır. Evlenmek insanları zina avucundan kurtarmak için Allah tarafından alternatif olarak ileri sürülmüş bir şeyler bu. Bak konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuştuğumuz faydalar ediyor. Az çok hocalar konuşuyor, kitaplar bilmem ne, basında ya İzzatil, iman vesaire konuşuluyor. Bu kadar konuşulmasına rağmen peki gerekli şiddetini hala tesir setmedik. Yani gerçekleşmedi. niye? Aslına bir örnek, Allah diyoruz peygamber diyoruz, Gine bar bar bar bar bar bar bar bar bar, gine bar bar bar bar bar bar bar bar bar. İnsan nasıl gelecek? Eskiden bir demirci, inşaatının bir demirci adam, kırk bir iş çekiyorlar ki, adamın işi yukarıda böyle kalmış o zaman da adam bu işi aşağı indiriyorlar. Çekici havada tutuluyordu, duruyorlar? bittikten sonra çekici aşağı indiriyor. Tamam mı? Diğeriye ait bu kadar hassastır. Allah gel çıkar, atlaş kalır. Muşsuz ve contası geçirdikten sonra istediği kadar müşsuz çıkmaya çalışır. Dastıklığını zannettiğin an gene efendim, Muşsuz demesi atacaktır. Çünkü, contası yalanı oldu. İstediği kadar kul kullar, silinmiş her şeyi, Allah böyle seyir anlardan, onlardan siz dediğiniz nazlı kullarını Asıl Teala. eylesiyiz. Muhammed Mustafa, Sallallahu Aleyhi ve Sellem eldenmiştir. Ben de Peygamber'in iş yaptığına yapma niyetiyle elden ediyorum. insanın temel niyeti bu olmalı. Bu olmalı, şerbet değil. Şerbet değil. O zaten gelecek Allah'ın izniyle. Ama, demin bir şey söylendi. İnşaatlar yapılırken, sağlam kaliteli mahsulleyle yapılacak bir yuva kuruluyor. Temel'i eğer sağlam ve kalite fazlanıyla alınırsa o köyü evlilikten, bereketten, hayırlısiller miydi? Zor eder. Yok, yok, böyle bir niyet yok. Ben de evleneyim, alın hanımıma, çekecilikliği, fenefletmiş çalayın dersler. Ama biz izlemiyoruz. Şey ama kendisi güzelsiz, nedenle burada alamayacaksınız. Alamayacaksınız. Biz bu dünyaya zarar etmeye gelmeliyiz. İflas etmeye gelmeliyiz. Uğraşıp da sonunda elikonuza mahrum kalmaya gelmedik. Biz bu dünyaya hibiz serbayemiz ve peki iyi yerler kullanıp bol kar etmeye geldik. Kimse parasını ödü yasınıma teklif etmez. Herkes parasını serbayetini, iyi çarpı diren üretilen bir işe yatırır, yapar. Bunun için Gözleriniz muhteremdir, kulakları elini ayağa atmanız muhteremdir. Gerek dünya ve gerekse aile için ana, güzel, karı derd etmek için sen bu bedeli kullanacaksın. Bu da inandığın dini yaşayacaksın. Bugün türümüzde maddeler gibi veya türümüzde damat kez gibi senin seyredinde bir şey gönderirmedik. Dürüdücen bu toplumu seyreder gibi seyredilsin. Dürüdücen de sağlamak, gibi diye. Allah Muhammed Mustafa böyle bir bize göndermedi. Emanet etmedi, etmedi, etmedi. Bu dil gerektiğinde onun muhafaza için bedel ödenmesi gereken, canımızdan aziz, canımızdan daha bozdanen bilgimiz bilmeyecek bir kıymet olarak gönderildik. Elimiz olmayabilir, anamız, kumamız olmayabilir, çocuk çocuğumuz olmayabilir ama biz de Allah'tır olamaz, biz de muhabbeti sallardır olamaz, biz Allah'ın bir ihtiyaçtır, bir ihtiyaçtır, bir ihtiyaçtır. Kimse ekmek olmasa zor olmasa yine hayat olur bir diyemez yaşamak için ekler, suya Erzur'ya bir darlatırın ihtiyaçlardır. Muhammed kutlamazsa o sevmem o bir ihtiyaçtır. O bir kişilik değildir. O bir efendim şampiyon bilmesesi değildir. O bir ihtiyaçtır. Varsa onun sünneti hayat var, yaşamak yoksa hayat cehennemdir. Kimse cehenneme girmek için de öpmeyi beklemesin. Her Muhammed Kurtulmaz, benim hayatım hâkim olduysa dünya cennettir. Hayat ve gündemizin dışına varmasında da açık değil de hayat peki cehennemdir. Allah gerek dünyada, gerek dahilette cehenneme doğruluğu salmaktan, cehennemi gerektirecek işlere ulaşmaktan mazlum etkici kullarına mağfaza eylettir. Mağfaza eylettir. Her biri onun mukbarek bir sünnetidir, hem nikâh-ı sünnetidir, hem ebnaf-ı sünnetidir, ben buyurdu Peygamber. Evlenmek senin hayat anlayışıdır, bunu yaşayan bendendir. Yaşamaya adamaya evlenen de, kadın kürküz senin, hanım kırmızı mı dediğince, giden kürkü yollarda gelemez, ilgi aracılık karşıladır, diyen adam, kendi kendine intihar etmiş demektir. İzhab terfasını kendisi kurduk sebektir. Varmış da sefer, sağrı sallemiz, dikizel girmek, bizim için bir ihtiyaçtır. Peygamber e ekmek diyemem, Peygamber, e peygamber e, o ekmek tarz, su diyemem, peygambere hok kışan birisi Ekmek yurdunu bayatlar, su durdunu kokar, yemek durdunu ekşir, hava tutup durdurca Ama peygamber zarihi sallallahu alaihi o ne ekşir, ne kokar, ne mayhoş olur, ne incirlenir, asıl eklem salvatları bulduysa, etmekte son derece sakın alır Ama bu baklıyor, ve sefa, Tanrı Adani ve onun getirmiş olduğu sünnet sahip olan Allah'ın çiçeği ve de militan kolları gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor. Benim bir arkadaşım elbirlerinden ilkokul öğretmiş işleri dağıncaz yaptı. Hocam dedi tek bir soru sordu. Oğlum büyüyünce ne olsan? Kıtım büyüyünce ne Bazı düşükler dedi ki abi ben büyüyünce maradam almasa. Arkantin en pahalı bir solcusuydu. Öbürden sordum. sen ne olsan? Mişer seksine daşan dedi. Amerika'da şarkıcı. Kısetleri bile 20 milyon o da yok mu Eğ ee, oğlum sen ne olacaksın? Frans, antifteş olmayan antifte olacaksın. Oğlum sen ne olacaksın? Ve monomobil, psikopone olacaksın. Peki, kısım ne olacaksın? İngilizlerin uluslararası kısım kalınlığı madonna olacaksın. Peki, e, kısımlar. Yavrum siz de onlar gibi olmak istiyorsunuz. Neden? Niye? çocuklar dediler ki, abi bunlar çok iyi para kazanıyor. Hocamız işlerinden bir tane evlat, bir tane ürün bir tanemiz de, de ve büyük için peygamberimiz muhabbetimizle bağlıcağım demedim. E, demedim. Demedim. Demedim. Demedim. Demedim. Türkiye! Türkiye! Türkiye, közme karşıya gidiyor. Toprakların altı gidiyor. Toprağın üstü gidiyor. Bir terklerin para daha herkes oturacak bilenin, her bir tarafta, her bir tarafta İsrail, gap projesine olan urbağa namusunu da küçük topluluklara, aradaki ilanlara getiriyor. Urba, urba, urba gidiyor, toplar gidiyor, altı gidiyor, Üstü de gidiyor, evlat gidiyor, namus gidiyor. Ben bir bayım ocağı sana yo. Şu an İsrail, Suriye'yi kokuyor. Şu an Suriye, İsrail'de Suriye'yi kokuyor. Oradaki tepki ahul en üstlerinin belgesinden Şu an Filistin cildanları da 2013'den kadar İsrail içeri yeri siktet tarihlerine maruz kalıyor. Yüreği Şu an Pazak'ta Ebu Friyatıhanesinde her iki silahları tabahtan ödene kadar 12 için Amerikan piçinin altında dedik, peşik oluyor. diye kariyerden patmanı oluruz patmanı olur bacıya bir hızlı ağzı duyuyor musun? Sen düğün yapmamış olursun. Değil! değil. değil. Evet, bakayım! Yapmayan demek değil bu. Yapıyoruz düğün ama buruk düğün yapmamız gerekiyor. Olur! Olur! Bugün orada beş var ise burada çünkü yukarıda bir adam kaldı içinde. Bizi erkek kabul edip de, bizim hanımımız olumaya tutar gibi serip de namusunu size tepkilemek kadınlara acımıyor musunuz? Açımıyor musunuz? Musun? İki sene ön sahipleri kaçtılar çiftli? Nisyağın Sar ve Boğaz'a geldi, Ankara'da gizlilik tam dolu faizde Hepsi Karaköy'de kapılma 5 dolara, 10 e, dolara Amerikan kişileriyle tercih, yatak paylaştılar. onların elleri Ayşe, onlara indirilir. batma. utan, utan, sen de bende, tükürümle ben yükle, kedi kedi bakıyoruz dedi. İnsan yaşarken bile kurum ve iktihar da yaşamadı. Yani hak topraklarda yaşamayı da helal olsun, terkenir o adama. Ama şu topraklarda her elbiseni cihannama koyarak söylemek gerekiyor, bizim Yaşadığımız çok zor. Bu toprak için, bu topraklarla 30 sene belki İsrail tanacak daveti yaptı. Onun bedeli ne zaman bir şey yapmıyor. Buraya şimdi bayram oldu değil Buraya İbrahim Tatlıgül e geldi, Tarık Ankar geldi mi? Burada en az seçimin işi var değil, değil, değil mi? bir de insanı bekliyoruz ya! İnsan sürüye var ya Rabbim, Rabbim, Efendimiz Muhammed'in Mustafa Efendimiz'i ben, Kütüphananda, onun izinden gitmek suretiyle, onun şekildeki yapmak suretiyle, hangi dağlarda yüzünü göstereceğim? Ya Rabbim evleniyorum, çocuk çocuğun olacak ama bunlar İslam'ın sancağını taşıyacak. Kur'an büyük bir muhafıza olacak Allah'tır. Liket bir sualına silahıdır. Nerte? veya hafı temedinin yattığı odada duvarda Rambo'dan resmi var. Kadın o Rambo'ya bakan bakın affedersiniz, affedersiniz. Şurayı siz deyiyorum, biz deyiyorum. Çatıyı yana da alın, çatıyı da alın. Kadın boyu bakarak hamile kalıyor. Hatta da tehdit, madonna'ya bakarak tehdit, ilişkide bulunuyor. Böyle ilerisizlik olur mu? Böyle ilerisizlik olur mu? Bir Müslüman kökü gider mi? Fuhi kökü yapıldığı yere gider mi maazallah? Bir Müslüman beyhaneye gider mi anla aşkına? Bir Müslüman kiliteye gider mi anla aşkına? Müslüman dedi Kabe dedi Kabe! Kabe dedi Kabe. Ama televizyonu evde sokmakla Kabe'nin ne? Kâbeyi kabrini attın güzelce. O evet şirktey oldun. O evet peki ya kırıcı yapılıyor yeri oldun. O evet peki cavidi e, ne şekilde kokuru oldun? O evet meyhaneye geldi. Yalan, yalan, yalan. Hani senin dedin kâbeyi. Kâbe içinde meyhanın neşvi var. Kâbe içerisinde kırıcı işleri yapılıyor yere neşvi var. Demişiz onları şirkte gösteriyor gösteriyor, meyhane, heee, kuş, heee, ama sosyalik, heee, Adi senin evine muhammedin Mustafa Hafifatü'nün kuşlu, iştansızı yapma, bir insanın selamı gönderdiği taraf kübredir, kübredir, kübredir, kübredir, kübredir, kübredir, bakın bakin. Kabe'ye doğru mu yürüyen antenler, yoksa çantıcaya doğru mu? Bu yüzden Bekçeyi neyin bakıyor, ne yavuz da başka tarafa bakıyor. Efzat ver, efzat! Bayram adı efzat ver, Allah-u Teala seyyar kütçeli, seyyar kütçeli o bir bil, nasıl kullarını, nasıl lafını değilsin? Din laf dinlemektir, din laf Kral oynayan bir kutlu oluyla koruması sarıyla olacak. Beşiktaş'ta oynayan siyah hızlılar olacak. Galatasaray'da oynayan sarı kırmızı olacak. Kirin nerede? Hangi noktada kul köştürüyor? Tehze olacak. Hangi bir daha sana kramponlar ver, sopa yakaması ver, bir daha sana forma ver. Yerini, yerini bilecektin. Ve orada oynayacaksınız. Yahudi yerini biliyor ya yerini biliyor. Hadi can maraton yerini bir sema. Bir yerini biliyorsa canım sana da olsun bir Ama fikriyendaya tabii gazeteci kimliğiyle bu toplumun üzerinde yer alıyor. Mesela dağ değil. Mesela eden şarkı. Mesela hazır, sattım adı. Adap bilmek güzel değil Asıl mesele hafif üzerinde bulunmaktır. Ebu Zeyd'e diyorlar ki ya sen niye Muhammed Mustafa'ya böyle düşmanlık yapıyorsun? Süleyerek de, de Müslüman, İman, İslam, Kur'an düşmanlığı yapıyorsun. Ya gel sen de, işler, bir çelmeyi şarjı getir. Ha bu kavga bitsin ya sen de tuttun bir temizlik. Ebu Zeyd, o mergul diyor ki siz var ya, siz var ya siz var ya, siz tamam kurutluyorum. Size kavaya okuyor. Neden biliyor musunuz? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sadece kelime-i şadet getirir, ondan sonra İslam'a girip orada kalın, daha bir şey yapmanıza gerek yok, böyle konuşmuyorlarlar Mustafa. Muhammed Mustafa seber kelime-i getirir, ondan sonra o kelime-i şadet neyi istiyorsa namaz mı kılıyor sana, oruç mı tutuyor, haram, helal dikkat et vs. Ondan sonra biz sizinle bunu yapmalı diyor vesaire. Muhammed Mustafa o kelimeyi işaretini söyledikten sonra bunların seni dikkat istiyor. Yapacak şeylerin iş yapılmayacak şeylerin yapılmasını istiyor. Benim hatıf belirtirken bunlar, bunlar bunlar, bunlar bunlar, bunlar bunlar bir kelimeyi inşaatı işte. Yakası çıkan bir kurtaracağımızı Ben o kişinin gavuzunu yapıyorum. Cami yok, beş vakit kadar çok. Ondan sonra diyelim ki, oruçtan girdik, fıstık gibi oruç. Eee, madunları de Peki, kadınlar ihtiyacı var, hacca gitmiyor. Peki, eee, haramlarına meşgul ediyorsun. Faik'te altı başını gidiyor. Elin namusuna bakmakta kırda gidiyor. Bütün haramlar var, E şu var, bu var, vesaire. La ilahe ile de biz sana içeriğine Sahte derler. Sahtekarlığın biraz, yok. İki yüzünü manası yok. İçine bir iş ettiriyorsunuz. Şunu yap. Yapar bir işe yap. Yapar bir işe Adamın ıptanet yapıyordun. Ben sana Yapıyorsan yap. Yaptırsa yapalım. İhtiyorsan. Bir zonlar değil değil. Şofçak değil Herkes siz iyi tarafa çekecekler derler. Bu ne ya? Bu ne ya? Can bu. Hoca çarçlar giymesenle, işte etek giyisemle, ay sınavı astan buramı vesaire falan filan. Biri bir sınav bu kadar dibe vurur mu ya? Dine vurur mu ya? Kıymetli olan şeyleri muhafaza ederler. Bir mektir geziyorsun, sarkıda gönderiyorsun. Açıkla göndersene. Karavuzun, teki yazıların bileti, mahremiyeti var. Bir sır konusu var lan, muhafaza ediyorsun. Peki bir kadın belki elinde zat kâh kadar da ve kıymeti yok mu? Paralar kaç yer değiştirmiş? Kirden inşaatından tarafın resimleri de kaybıdır hale gelmiş. Ama çelik kasalarla onu bahsetmiş. Peki kadın kirli para kadar değeri kalmadı mı? Soy soyabildiği kadar. Uzunları peşte olacak şekilde belki hata muhakkak belki. Kadın etkili üretir toplumda. Kadın etkili üretir. İnsanların peki ve bakışlarına meta olmuştur. Hedef olmuştur. Kadın gizletle üteki tepsi renkliğe girmiştir. Renkliğe girmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale Savaşı bitti gene yine yer yer devam ediyor. Birçok an seferi terkiz etkiler. Anadolu'nun bir köyünden bir anamız geliyor. Oğulluk cephede arıyor. Eğer sistemini bulursa. Alıp onu, onu köye götüreceğim, köyde tespereceğim diye. Hamed, cephede giderken daha kadar askerlerimizi girip ona, Hamed getirden için geldik oraya. diyor ki, orada Hüseyin'in bakmaya, öldü mü kaldı mı diye. falan filay, falan filayından Hüseyin. Hamed ha, Hüseyin, bak şuradan Hüseyin, bak şuradan anladılar. Kadın ittivaklı bir çocuğu Hüseyin, yediğim dönmüş. Gelip teşit olduk, İbri Kader, İbri Kader, her gün kadını ne der ki, o anacın yerine koyalım. O anacın oğlum oğlun yüzeciyi dedi, oğlunuzdan doğru yerden kaldırdı, barına bastı. Şimdi, oğlunun umurunda yerden kaldırırsa barına basan bir insan ne söyler abicim? Ne söyler abi şimdi? Hüzü'n-i Yahîm ağabeyim. Ne söyler oğlum, oğlum? İşte, işte, bir şey söylemesi yavru, sen övünün ben övünün Allah. Ben övünün elâdımı, onu yaşatırıyor. Yani, Ama o Osmanlı arasında, Osmanlı arasında bir sözü, bir çatı da çıkacak bir şey işte. Bana diyor ki, oğlu Hüseyin, İsm-i Nazif gitti gidiyor. Son kaldı. yavrum, şehit olduğuna yazmıyorum yavrum, yavrum, yavrum. seni, seni, seni seni yengeç kaldırırken, şu bilekimiz girmesi yaşındı, şu bilekimiz burdaki dam erkekler gördü yavrum, buraya. da yanılır bu. mı görünmeye gerek atmadı, görünmeye gerek atmadı. Biz seni koruyacağız Allah aşkına, kadın korktuğumuzu, dil korktuğumuzu. Din kurtuldu, devlet kurtuldu, devlet kurtuldu, dünya bukuldu, kadın gitti gitti, dondurma gibi gelirdi, kimse Bir zafer beklemedi. Kadın terkot gönderler, İstanbul'u su veren sürekli gönderler. Gölün suyu ne kadar parızuru olursa, şu şekilde ki evlerin ruhsulları o kadar parızuru atar. Gölün suyu ne kadar bulandı, evlisindir susluklara o kadar şamuraklar. Bir zamanda rastlıyor mu? Açıyor mu değil mi? Değil. Öyle bir şey yapılacak ki hiç kız kadının muhafazadır, kızı muhafazadır dediğim gibi giyilen kıyafetlerin kanunsa gih ve içimanda yakından gıdandan bir alakası katlanmıştır şu memlekette şu memlekette tahribat iki yönlü yapılıyor. Tahribat iki yöne yapılıyor. Ya bir tahrib ediliyor, çok kadar ediliyor. Bunun gerisi korukmuş gelir malda da, malda da. ki kendi da, dinlediğim arkadaş da, her korukmuş gelirli kadınları buyurdu, kadınları buyurdu. E geliyorsa kadının namusu çekilecekti, çocuk gücü namusu çekilecekti. Her türlü maslaklar üretici oluyor, kapalarını kaptırınca e bir kadınlara üstüne ediyoruz. Bu, biraz daha sonra. Bir pati tay yolda giderken anasına baka baka baka geliyor. Anası nasıl hareket ediyorsa, pati hareket ediliyor. Ama bu göğüs doğa sevdatlar sizin de ram boyu takip ediyor. Eğer kızsa, matazayı takip ediyor. Muhammed Mustafa'nın sağ olası belli. Üçmeye, peygamberi kahretmeye, ne hatırlıyorsa bir örneğe size. Çocuklara koltan ve feskürlü tişörtler giydiriyorlar. 3 milyon da düştürüyor. Koltan, feskürlü ve feskürlü tişörtler Bu var ya bu giydi Yahudi şıklarına giydiriyor Amerika'da. Bu türlü feskürlü tişörtler Yahudi'nin giydiğinde bunu hangi çocuk bu çocuk şuna çalışıyor. Ben Yahudi giydinin Yeneklerini, yenileklerine, Yahudiğine satık hane bazı bir Yahudi çocuğu denekler o. Yahudi ona hala bir işaret olsun diye çocuna diskli diş alıyor. Ayşe Hanım, bakma, emine, bu kadar budur, bu yaptı, bu kadar budur, bu yaptı. Ama bu çarpıştır çocuğu Yahudi kilden oldu. Bu ne demek? Bu ne demek? Eğer bilgisayarımız, ciddihanımız varsa aklımızı başımızdan alalım. Peygamberimiz duydu ki hepiniz toparsınız, hepiniz <gülüyor> evde giriz. Söyünüz kutlarımız, hoşsunuz, <gülüyor> evlenme, nimet alma, eşitler tesbülyekle sorumluluk getiriyor. Allah size de cevap bundan sonra evlenen yavrularımızdan dikkat ve ihtimal vasını eylesin. <gülüyor> sorumluluklarını çekildik gibi, yerinize getirmek şuurunu iddia eylesin. Peygamberimiz beda olup da size bizimle söyledi. Dedi ki, ey erkekler, sizin kadınlarda haklarınız var, kadınların da haklar var. Haklara ihlâyetsiz bu Peygamberimiz. Kadına karşı kalkıp da, ben erkeği kundur bu gün senin ağzına vurdu davranın. Yooo, onu sen yaratmadın. Sınırları bala Allah koymuş o. Herkes kendine dair riayet edecek. Kadında kalktır, taydenli yaratıldın, hattas yaratıldın. Ben bu adama bir diyecek, bazran beyide erkeğin üzerine hamle bir defa amme yapalar. Kendisi hatrını bilecekten. Elbette şeyden bu andan sonradaki baba kelimesi hep kendinden boş olduğu sayılır. Bu kelimelere yanaşmayalım. Bu toplumun var ya ...dergenler için mübare olacak ama... ...yüzde yüz kişilerde ise nikahı yoktur. Nikahı yoktur. Nikahı yoktur. Ağzınıza çıkan sözün... nereye işlettiğini bilmeyenlerimiz hiç kimse... ...artıyor. Kaynanası ile evlenen damatların... ...sayısı artıyor. Bu kız, bu ana, tepeti yiyen... ...bu darmada artık haramsız. Kaynanası ile kaçıyorlar... ...denki kaynananın közüne evde... Bir dağda bir kayrakta heyran neyse diğer kaynı da kaynana'nın eline örsün şerbetlense, tarifi arasında bir can ebedi yer bilmiştir bu dağ denen. Bir baba bir baba bir baba kızların teğir eline örsün lebağe örsün her bir şey hareketlerle olsa, şerbetlense anumla olmaz bir Ondan getmiştir. Oradan buraya dinar, dinar, dinar, dinar, dinar, dinar. Mecatı mutlaka herkese alır. İcaz bir işi yapmadan önce o işte Amerika'nın hükümleri, meseleleri yüzlerce evleniyor. Peki, eğlenen bir insan nelerin bilmeni? Birinin bunu okumalı, öğrenmeli. Eğer, bu şeye gidiyor. Belki hanım olarak bilin, ne nelerin içler gerekiyor bilmeli. Ticaret yapıyosun. Hakik bir alışmı işle cahittir. Hakik bir alışmı işle cahit değildir. Bunları öğrendikten sonra ticarete girilir. Ticarete girin. Ticarete girin. İçme suyu, karabizatla sığına. Karışırsa bir daha o su, içilmez. Hayatı teklifmeyen hakkımız yoktur. Bu teklifler içerisinde evlenen yavrularımıza Cenab-ı Hakk'ın kudumlar ve saadetleri ikna edildik. Din-i biblis-i ıslama, din-i biblis-i ıslama, mukaddeslata hükmed etme gayesiyle ayrı bir seçeneği, yavrulara ikna edildik. Evlenemeyen kardeşlerimize de Cenâb-ı Hakk'ın nimetten irtifacetteki e, hikâne de bahşeyletti, nikâh kalkmasını gerektirecek hapulçuk bu şeyleri söylemekten. Nebiyyöce birbirinin e, kırılmasına seyahat olacak söz ve davranışlara ulaşmakta Allah Cennet elâhü o. Bunları da bitti de hep bitti de vazhûna mahpûl eyledi. Allah'ın izniyle Elbette. İtibarı, itibarı, itibarı haber.